geçen dersimizde son olarak Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasının tahakkuk etmesi üzerine aradan geçen bunca olay, başından geçen bunca olaydan sonra Allahü Teala'nın kendisine bu kadar nimetleri ihsan etmiş olduğundan ötürü Cenab-ı Allah'a yaptığı duayı gördük. Bu duada Evvela insanın, Allah'ın kendisi üzerindeki nimetlerinin başlıcalarını, en önemlilerini itiraf ettiğini görüyoruz. Demek ki Cenab-ı Allah'ın nimetlerini itiraf etmek, Allahü Teala'ya şükretmenin bir şeklidir ve dua etmek için de bir vesiledir. Hani ayet-i kerime diyor ya bazıları, Maalesef maddi vesile olarak anlıyorlar Cenabı Allah buyuruyor ya vetehu <gülüyor> ilehilvesiyle diyor ona vesile arayınız amellerinizi vesile ediniz demektir Allah'ın üzerinizdeki lütuflarını vesile ediniz demektir yoksa Ahmedi Mehmedi Ali Veliği vesile ederek filanın hakkı için Haşa kimsenin Allah üzerinde bir hakkı yok ki Filanın hakkı için, filanın yüzü suyu hürmetine bana bağışla denilmez. O kimseye o yüzü suyu hürmetini veren de odur. Ona dikkat etmek lazım. Yani burada Yusuf Aleyhisselam'ın duasına bakalım. Rabbi kad ateyteni minel mulk. Rabbim bana mülkten bir pay verdin. Yani yönetimden, iktidardan emretmek, otorite sahibi olmak gibi bir pay verdin. Bunlardan bir pay verdin. Ve'allemteni min te'vilil hadis Ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Bunlar Cenab-ı Allah'ın Yusuf Aleyhisselam üzerindeki en önemli, en öne gelen, en göze çarpan nimetleriydi. Ama bunlardan ibaret miydi Allah'ın nimetleri? Hayır. Bunlar onların en göze çarpan, ilk anda hatıra gelenleriydi. İşte Yusuf Aleyhisselam bunları zikrederek diğer bunlardan sonra gelen veya bunların kapsamına giren diğer nimetleri de zikretmiş oluyor. Rabbim senin benim ni üzerimdeki nimetlerin pek çoktur demek istiyor. Bu kadar pek çok nimetin üzerine başka şeyler de istiyorum. Bunları veren sen, bana diğer isteklerimi de vermeye kadir olansın. Ben bu nimetleri senden bildiğim gibi istediğim nimetleri de yalnız senden istiyorum. Senden başkasından değil. Dua kadar insanı Rabbimize yatlaştıran, yakınlığını hissettiren müstesna bir ibadet yoktur. İbadetin hepsi hatta duadır denilse yeridir. Çok emniyetlidir Dua o kadar yüce bir ibadet ki, bunun doğrudan doğruya Cenab-ı Allah'a seslenmek olduğunu hatırlamamız yeterlidir. Yüceliğini anlamak için. İşte burada Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz birçok peygamberin birçok duası zikrediliyor. Ve gerçekten Yusuf Aleyhisselam'ın bu duasının ayrı bir ehemmiyeti var. Daha önce Lut Aleyhisselam'ın duasını gördük Hud suresinde. Hud Aleyhisselam'ın duasını gördük. Lut Aleyhisselam ne demişti? Kale lew en bi Lâ bikum kuvveten Aciz kaldığı bir zamanda cenab ı Allah'a sığınmıştı. Keşke sizin benim size karşı yetecek gücüm olsaydı veya hutta güçlü bir yere sığınsaydım diyor. Burada ise Yusuf Aleyhisselam iktidar konumundayken Mısır'ın azizi iken Allah'a yönelip dua ediyor. Demek ki gerek Lut aleyhisselam gibi, zalimler karşısında müminin kendisini güçsüz hissettiği bir zamanda da, ama Allah ileki ki güçlü, Allah'a sığınmakla güçlü, Yusuf aleyhisselam gibi, insanların nazarında güçlü olduğu bir zamanda bile, sığınacağımız ve dua edeceğimiz tek ilticagah, tek sığınağımız Cenab-ı Allah'tır. Bu iki suredeki, bu iki peygamberin iki duası, ifade yerinde insanın hayatındaki iki farklı konumu temsil ediyor. Birisi insanlara karşı zayıf ve güçsüz olduğu bir zamanı, diğeri insanlara karşı güçlü olduğu bir zamanı. Fakat her durumda insan Allah'ın önünde, Allah'ın huzurunda kuldur, ona dua etmek durumu. Çünkü Yusuf Aleyhisselam da idrak ediyordu ki elbette Allah'ın huzuruna gideceği zaman dünyada insanların nazarında ulaştığı o mevkiin kendisine bir faydası olmayacak. Asıl ona o mevkiyi Allah'ın razı olacağı şekilde kullanması yetkilerini Allah'ın gazaplanması Allah'ın gazaplanmayacağı bir surette kullanmasıdır. Yarayacak olan budur. Her birimiz kendi çapımızda bir takım yetkilere her zaman sahibiz. Çoluğumuz çocuğumuz üzerinde etkimiz vardır. makam mevkimiz dolayısıyla yetkimiz vardır. Vesaire her birimiz bir yerde bir takım yetkilere sahibiz. Ama şuna dikkat edeceğiz. Sahip olduğumuz bu yetkiler bizim imtihanımızın özünü teşkil eder. Veya imtihan edildiğimiz hususlardan bir kısmını teşkil eder. Daha doğru bir ifadeyle. O halde sahip olduğumuz bu yetki ve makamı, mevkiyi, imkanları Allah'ın razı olacağı tasarruflarla değerlendirmesini bilmemiz lazım ki bunlar bize nimete dönüşsün. Firavun da bakan ve mevki sahibiydi. Onun o bakan ve mevkisi onun için vebal kaynağıydı. Aynı nitelikteki hususlar sizin kullanmanıza göre sizin için değer kazanır. Ya lehinize olur veya aleyhinize olur. Onun için bulunduğumuz yeri, işgal ettiğimiz yeri, bulunduğumuz konumu Allah'ın razı olacağı şekilde doldurmasını bilmemiz lazım. Öyle olursa Orası bizim için nimet olur. İşte Yusuf Aleyhisselam bunun örneğidir. O imkanları tutup da birilerini kayırmak için değerlendirmedi. Adil bir şekilde herkese ihtiyacı olan şekilde hikmetli bir şekilde yedi yıl süren kıtlık döneminde Allah'ın daha önce ihsan etmiş olduğu Nimetleri adil bir paylaşımla, adil hikmetli bir idare ile ne yapmıştır? Yedi yıl boyunca insanlık, açlık ve sefalet çekmemişlerdir. Devlet idaresi budur kardeşler. İdare budur. İdare, bilhassa devlet idaresi veya toplum idaresi birilerini kayırıp, birilerini uçururken öbürlerini yerin dibine geçirmek değildir. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki daha doğrusu anlatılan kıssada bildiğiniz bir hikayedir. Yaşlı torunlarıyla uğraşan bir kadının çadırına gidiyor geceleyin. Konuştukları esnada diyor ki ama Ömer sizin halinizi ne bilsin? Gidip ona halinizi anlatsaydınız ya diyor. Şu kadının verdiği cevaba bakın. Tarihe geçecek bir cevaptı bu. Ömer bizim halimizden haberdar olmayacaktı da niçin halife oldu? Bizim halimizi bilmeyecekti de niye halife oldu? Ben niye gidip halimi ona arz edeyim ki diyor. Şu mümindeki, mümin kadındaki izzete bakınız. Halimi ben niye arz edecekmişim diyor. O öğrenecek. O bilecek. Onun vazifesidir diyor. Hz. Ebu Bekir halife seçildiği gün ne dedi? Ben dedi en hayırlınız olmadığım halde başınıza getirildim. Fakat şunu bilin ki sizin aranızda kuvvetli görülen bir kişi eğer birilerine haksızlık yapmışsa ondaki haksızlığı alıp hak sahibine verinceye kadar benim için zayıftır. Sizin aranızda zayıf gördüğünüz bir kişi eğer haklıysa onun hakkını başkasındaki hakkını başkasından alıp kendisine verinceye kadar benim yanımda güçlüdür. Demek ki haklı olan güçlüdür İslam noktayın hazırında. Haksız olan da zayıftır. Adalet her ikisine de hakkını verir. İslam'ın idaresi budur. Yusuf Aleyhisselam o zor zamanda bu idareyi gerçekleştirmiş birisi olarak halkın teveccühünü bu manada herkesten kazandığı için kazanmakla birlikte hepsinden sarfı nazar ediyor. Onun için artık ne anne babasının kendisine secde etmiş olmasının Allah'ın adettiği üzere ne iktidarda bulunmuş olmasının ne mal mülk sahibi olmuş olmasının kıymeti yok artık. Onun için bir şey değer kal, değerli bir şey kalmıştır. Onu istiyor. Rabbim diyor bütün bunları sen bana verdin ve sayamadığım başka nimetleri de verdin. Üstelik sen gökleri ve yeri yoktan var edensin ve dünyada da ahirette de benim gerçek dostum sensin diyor işin püf noktası burada Allah'la dost olabilmek Allah'ın dostluğunu kazanabilmek Allah'a dost olabilmek bu da Allah'a kayıtsız ve şartsız kullukla gerçekleşebilecek veya elde edilebilecek bir paye, bir makam, bir mevkidir. Allah'ı dost edinebilmişseniz varsın bütün kainat size düşman olsun hiçbir şey ifade edilmez. Allah'la dostluğunuz yoksa bütün kainat yanınızda olsun hiçbir kıymeti yok. Hedef bu. Allah'la dost olabilmek. Bu da nasıl olur? Allah'ın velisi olmak yani. Kaçmakla, göçmekle, uçmakla, takla atmakla değil bu iş. Allah'ın şeriatını ve ahkamını baştacı etmekle, onun şeriatına kayıtsız ve şartsız ram olmakla, ...onun emir ve hükümlerine eş değer... ...hiçbir kimsenin hükmünü hatırına getirmemek... ...neye mal olursa olsun... ...onun ahkamına bağlılığı... ...onun rızasını... ...her şeyin üstünde tutmakla gerçekleşir Allah dostu. Allah'ın velisi olmak budur. Yusuf Aleyhisselam böyle demişti. Benim... Dünyada da ahirette de velim, yani gerçek dostum sens. İşte bütün isteklerin isteği. Bütün isteklerin en can alıcı olanları. Bu kadar ifade edindeyse dil döküyor Yusuf Aleyhisselam. Niye? şu gayenin tahakkuk etmesi için. Nedir bu gaye? Teveffenî Müslüman ve elhiqni bis salihîm. Bütün mesele bu. Müslüman olarak benim canımı al. Ve beni salihlere kat. Bütün mesele burada. Bu korkuyu Müslüman olarak ölmeme ihtimali korkusunu bir peygamberin bu duasında bile hissediyoruz. Bu korku dünya hayatında bizi sırat müstakim üzerinde tutabilecek en önemli bugünkü tabirle söyleyecek olursak motive edici unsurlardan birisidir. Ya Rabbim benim canımı maazallah. Müslüman olarak almazsa ne olacak? Her şey artık tuzla buz olur. Hiçbir şeyin kıymeti kalmaz. Hayatımızın değeri olmaz. Nasıl yaşamış olsak olalım. Yakum Aleyhisselam ne demişti zaten evlatlarına? وَلَا ve اِلَّا وَاَنْتُمْ demişti. Ancak Müslümanlar olarak ölünüz. Müslüman gibi yaşamayan bir insanın Müslüman olarak ölme ihtimali ne kadardır? Böyle bir ihtimal düşünülebilir mi? Kaç milyonda birdir? Ya Rabbimiz dilerse elbette. Elbette. Bütün kafirleri bir anda Müslüman eder. Fakat Cenab-ı Allah'ın da bir de sünneti var. Bu işin bir de bir tabiatı var. Bakın bir peygamber evlatlarına bu tavsiyeyi yapıyor Yakup Aleyhisselam. Ve onun bir evladı Yusuf Aleyhisselam Müslüman olarak canım al diyor. İbrahim Aleyhisselam da öyle. Bütün peygamberler öyle. Bunu ihtimalini yükseltmek için ne yapacağız? Müslüman olarak ölme ihtimalini. Salihlere katılma ihtimalini yükseltmek için ne yapacağız? Müslümanca yaşayacağız. Bunun yolu bu. İşte bu şekilde dua ile ifade yerindeyse surenin başında başlayan o muhteşem kıssa ile alakalı perde yapmış oluyor, kapanmış oluyor. Peki, bu kıssanın başlangıcı ne zamandı? Peygamber'e gelip soruluyor, bize kıssa anlat deniliyor. Şimdi surenin başladığı yere dönüyoruz, ifade yerindeyse. Bunları sordular, bize bir kıssa anlat ya Resulallah deniyor. O da dedi ki en güzel kıssayı biz sana bu Kur'an'ı vahyetmekle anlatıyoruz. Niçin? Çünkü öbür kıssaların size verecekleri ibret, insana sağlayacağı ibret çok çok azdır. Hatta birçok kıssadan ancak yarım hisse alınabilir. Fakat Yusuf Aleyhisselam suresini gördük. Dilimiz döndüğü kadar bu kıssanın her bir merhalesinde her bir ayetinde pek çok hisseler çıkarmaya çalıştık. Ve çıkardıklarımız belki deyimde kullandığı gibi devede kulaktır. Ondan sonra kıssanın başladığı yere dönülüyor. Bize kıssa anlat diyenlere Peygamber aleyhissalatü vesselama hitaben cevap veriliyor. Ve bu cevabın mahiyetinde kıssanın temel hikmetleri de düğümlenerek sure tamama gelmenin yani sona ermenin sonuç bölümüne gelmenin yollarını işaretlerini bize gösteriyor. Artık surenin sonuç bölümündeyiz ifade yerindeyse. Diyor ki Cenab-ı Allah 103. ayet-i ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكِ İşte ey Muhammed! Bunlar sana gayba dair haberlerden olup onları biz sana vahyediyoruz. Bunlar bizim sana vahyettiğimiz gayba dair haberlerdendir. Gayba dair haberlerdendir. O halde Kur'an en önemli özelliğine burada temas ediyor. Dikkat çekiyor. Bu Kur'an gayipten gelen bir kitaptır. Bu Kur'an'ın gelmesi gaybın mevcudiyetinin ispatıdır. Bu Kur'an'ın gelmesi mümin için gayba imanın imanın vazgeçilmez bir esası olduğunun bir ifadesidir bir göstergesidir. Biz bu Kur'an'a iman etmekle, bu Kur'an'ı vahyeden, bir Rabbin, bir ilahın, olduğunu da idrak etmiş oluyoruz. Bu sure, gerek bu Kur'an'ın mahiyeti ve muhtevası hakkında, gerekse bu Kur'an'ı vahiy ile bildiren, Cenab-ı Allah'ın ilmi, hikmeti, gücü, kudreti ve bu ümmete rahmeti konusunda da bize bir fikir veriyor. Öyle ki ümmetin fertleri bize kısa anlat diyor, kısa anlat. Bu bir ümmete gösterilen bir itinanın göstergesidir. Demek ki cenab Allah bu ümmete itina göstermiştir. Gösterdiği için ona bu peygamberi, o peygambere bu Kur'an-ı Kerim'i inzal buyurmuştur. Yani kıymetimizi bilelim. Ümmet olarak kıymetliyiz biz. Cenab-ı Allah bize değer vermiştir. Bu kıymet bizden kaynaklanmıyor. Cenab-ı Allah bize değer verdiği için değerliyiz. Değerimizi ayağa düşürürsek Allah'a karşı çok nankürlük Allah'ın nimetinin kıymetini bileceğiz. Böyle bir Kur'an bu ümmete nasip oldu. Sana kaybın haberlerini veriyor. Vahiyle gönderdiğini belirtiyor. Sana bir peygamber gönderiyor. Ve bu peygambere bu vahi gönderiyor. Bu peygambere senin bu peygambere imanını, bu peygambere indirilen kitaba imanını pekiştirmek için geçmişlerin haberlerini anlatıyor. Geçmişlerin haberlerini aynı zamanda onlara bakarak hayatına yön vermen için, itikadına yön vermen için işaretler, yol işaretleri gösteriyor burada. Hikmetleri gerçekten muazzam bir sure. Bunlar dediğim gibi bizim dilimizin döndüğü, Cenab-ı Allah'ın bize ihsan ettiği sınırlı bir malumatın tecellileridir. Biz bu kadarını söylüyoruz. Geçmiş alimler de söylemişler. Onların söyledikleriyle bizim eğer farklı bir şey söylemişsek söylediklerimizi üst üste koyun. Yine söylenmesi gerekenler arasında belki koca bir deryada bir yüksük bile değildir. Bunu evvela bilelim. O halde ayetin bu birinci bölümü ve dolayısıyla surenin sonucunun bu ilk cümlesi çok önemli. ذَٰلِكَ min اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُّح۪يهِ اِلَيْكِ Bunlar bizim sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir. Dolayısıyla bu kitabın nereden, kimden, kime, hangi yolla, hangi suretle geldiğini iyi bilip idrak etmemiz lazım. Yani diyor ki Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim, bu kitap daha önce indirilmiş ve tahrif edilmiş ilahi kitaplar gibi değildir. Bir, iki... Bu kitabın beşeriyete getirdiği teklif yani iman ve akide ve hayat düzeni itibarıyla hiçbir dinin hiçbir ideolojinin hiçbir sistemin hiçbir yasalar mecmuasının insanlığa teklif ettiği düzenle, ideolojiyle, hayatla, inançla Vesaireyle asla kıyas edilmez. Çünkü gaybtan vahiy yoluyla gelme özelliği sadece bu kitaptadır. Ve bu kitabın teklif ettiği düzendedir. İnanç ve şeriat nizamındadır. Diğeri diğerleri gayb ile alakası yok. ulvi alemle Cenab-ı Allah'la diğer sistemlerin bir irtibatı yok. Aksine o sistemlerin en büyük özelliği kendilerinin de müntesiplerinin de Cenab-ı Allah'la alakalarının kopartılmış olmasıdır. Allah'a itaat yerine Allah'a kaldırmayı seçmiş olmalarıdır. Onun için biz kendimizin kıymetini ve nizamımızın dinimizin kıymetini bilmek zorundayız. Bu nizam bizi Allah'a bağlıyor. Bu kitap bizi Allah'a kul ediyor. Bizi o mertebeye yükseltiyor. Yaratılışımız yaratılışımızın gayesiyle bizleri ahenkli bir şekilde yaşatıyor. Yaratılışımızın gayesine mutabık bir hayat sürmemizin yolunu, projesini bize veriyor. Bu onun için bu kitap çok ulvidir, çok yüksektir, çok önemlidir. Gaybtan gelen bir kitaptır. Vahiy yoluyla gelen bir kitaptır. Faraza Karl Marx'ın veya birilerinin saçmaları değildir. Birilerinin kafasına estiği gibi yaptıkları kanunlar yasalar manzumesi değildir. Bu kitap ne Roma kanununu getirmiştir ne İsviçre kanunlarıdır ne şatma sapan birilerinin On kişilerin, yüzlerce kişinin, beş yüzlerce kişinin veya bir kralın veya bir tiranın, bir diktatörün yaptığı yasalar mecbuası da değildir. Bu kitap eksiksiz, mükemmel bir hayat düzenini ihtiva eden bir kitaptır. Bu kitap arz semaya, insanı Allah'a bağlayan bir kitaptır. Bu kitap dünyada ahirete hazırlayan bir kitaptır. Bu kitap insanın gününü, hali hazırdaki vakasını, geçmişini ve geleceğini kuşatan ve aydınlatan bir kitaptır. Beşeriyet için böyle kapsamlı ve böyle bir hidayet kitabı kesinlikle yoktur. Hiçbir kitap, hiçbir nizam bu kitapla ve bu kitabın nizamıyla boy ölçüşemez. Onunla başkalarını kıyas etmeye kalkışmak, Zaruret hali dışında bu kitaba haşa hakarettir. Kıyas edilmeyecek kadar yücedir çünkü. Hiçbir yönüyle kıyas kabul etmez. Kıyas birbirlerine yakın ve benzer şeyler arasında olur. Kur'an kıyas edilmez. İslam nizamı başka nizamlarla kıyas edilmez. Kıyas edilmez. İslam nizamı başka ideolojilerle kıyas edilmez. Ha konuyu daha iyi anlatmak için dediğim gibi bir anlatım zarureti, bilgi zarureti, ilmi zaruret bunlar ayrıdır. Ama o şeyle bu böyle hadi bakalım hangisi üstün? Bu manada öyle sıradan bir kıyasla yapılmaz olmaz. Ondan sonra gaybın haberleri vahiy yoluyla sana geldi diyor ya. Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir diyor. Bunun delili ne? Delili şu. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ Onlar plan ve tuzaklarını hazırlarken ve bunun için ittifak ettikleri zamanda sen onların yanında değildin. Yani bu olayı sen bilmiyordun. Pa sabıkıram da bilmiyordu. Arap toplumu da bilmiyordu. Yusuf Kusas'ından tamamıyla habersizdiler. Ve ma ekseru'n-nasi velo Çok önemli. Şimdi durum buyken bu kitaba ne yapılması gerekiyor? İman edilmesi gerekiyor. Çünkü Resulullah Aleyhissalatu Vesselam 40 yaşına kadar geldi hiçbir zaman ben Allah'ın peygamberiyim size gaybtan haber veriyorum gibi bir şey söylemedi nübüvvet ona verildikten sonra kendisine bildirenleri bildirdi yarın kendisine ne vahiy edileceğini o da bilmiyordu geldikçe bir vahiy bu hataplarına bildirdi. Peki bu peygamber, e indirilen bu vahiyler ve bu arada da özelde bu sure, neyi gerektiriyor? Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı, mucizesi, daveti ve ona indirilen bu kitap, ona ve ona indirilen kitaba iman edilmesini gerektiriyor. Ama insanlar peygamberin de beklentisi oldu. Ve peygamber buna rağmen insanlar niye iman etmiyor veya çoğunluğu niye iman etmiyor diye müteessir oluyordu. Müteessir oluyordu, üzülüyordu. Çeşitli sebeplerden dolayı. Bir, o insanlara acıdığı için müteessir oluyordu. İki, ...sahip olduğu, daha doğrusu kendisiyle gönderilen bu hakka... ...nasıl olur da bu insanlar iman etmiyor? Ve kendilerini azaba mahkum ediyor, gönderiyorlar... ...diye müteessir oluyordu, üzülüyordu. Ama Cenab-ı Allah... ...Peygamber aleyhissalatü vesselama gerçeği birçok yerde benzeri şekillerde bildirdiği gibi burada diyor ki... ...yani evet sana gerçekten bu Kur'an vahyedildi diye bu surede bu kıssa anlatıldı diye insanların iman etmesi gerekiyor. Ve sen onların iman etmesini candan arzu ediyorsun. Bu da belli. Ama insanlar bu konuda iradelerini gerektiği gibi ortaya koymuyorlar. Aksine tercihte bulunuyorlar. Onun için diyor ki وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ ve لو <بِمُؤْمِنِين> ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam ve ey Muhammed'in izinden gidip onun davet yolunu devam ettirmek durumunda olanlar peşinden şu gerçeği bilin diyor ve ma aksaru'n nas ve لو حرصت بمؤمنين Çokça gayret göstersen, bu konuda bütün isteğini ortaya koysan bile, insanların çoğu iman edecek değillerdir. Yani, Cenab-ı Allah bir yerde bize şöyle diyor. Siz neticeye kendinizi odaklamayın. O benim işim. Siz yapacağınız amelin benim tarafından kabul edilecek evsafta olmasına bakın. Ona odaklanın. Sizin için başarı o zaman söz konusu olur. Sizin başarınızın birinci göstergesi amellerinizin Allah tarafından yani benim tarafından Cenab-ı Allah bunu der gibidir benim tarafımdan kabul edilebilecek niteliklere sahip olmasıyla başlar. Benim razı olmayacağım bir yolla işler yaparsanız benim şeriatıma uymayan hal ve hareketler tutumlar, mesajlar tebliğler içerisinde kendinizi ortaya koyacak olursanız veya bunları yapacak olursanız netice alsanız bile dünyada benden Geçer mi almazsınız diyor. Benim için kıymet ifade etmez. Amelimizin kıymeti Kitabullah'a ve Sünnet Rasulullah'a uygun olmasına bağlıdır. için? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok açık söylüyor. Men ahdeth fi amrine haza ma leys minhu. فَهُوَ رَبْدُمْ Kim? Bizim bu işimizde yani dinimizde ondan olmayan bir şeyi ortaya koymaya kalkışırsa o ona geri çevrilir. O geri çevrilir, reddedilir. Kabul olunmaz. Demek ki davamızın, tebliğimizin, irşadımızın da namazımız, orucumuz vesaire ibadetlerimiz gibi Allah'ın şeriatına uygun konuyla alakalı ahkama riayetkar olması gerekiyor. Meşru olmayan bir yolla İslam insanlara tebliğ edilmez. Bu yolun kullanılacak tebliğ vasıtasının da meşru olması ic icap ediyor. Hristiyanlar bu konuda ölçüyü kaybettikleri için kiliseleri ve kiliselerdeki ibadetleri bu hallere geldi. Putlarla savaşmak üzere gelmiş olan bir dinin mabedi putlarla dolduruldu. İkonlar dedikleri şey nedir? Hatta Amerika'da uzun yıllardan beri birçok kiliseler her kilise aynı değildir. Bir takım kiliseler, mezhepler, papazlar kiliseye üye celbetmek için çok affedersiniz ismini söylemek istemiyorum. Kadınları çırılçıplak dans ettirecek dans programları düzenliyorlar. Ve bu 60'lı yıllardan beri devam eden bir Müzik böyle girdi kiliseye. Kadın erkek ihtilatı böyle girdi kiliseye. Niçin? Çünkü onların mirasında veya şeriatlarında men ahdasa fi amrina haza ma minhu bir prensipleri, bir ilkeleri baştan beri tarif edilmişti. Yoksa bütün ilahi dinlerde bu ilke vardır. Bu dinde çünkü evvela bu ilkeyi tarif ettiler. Ondan sonra geri kalanı kendiliğinden tarif edilir. Bizim bu işimizde ondan olmayan bir şeyi kim ortaya çıkartırsa o kabul edilmez. Ondan olmayanı neyle kabul edeceğiz? Ölçeceğiz. Kur'an ve sünnet elimizde hamdolsun mevcut. Allah'ın lütuf ve ikramı bu. Allah'ın biz bu Muhammed ümmetine en büyük ikramı gerçekten Kur'an ve sünnet-i muhafaza edilmiş olmasıdır. Bu ikram sayesinde biz, bu dinden olmayan şeylerin peşine koşmuyoruz. Bu dine mensup olup da, bu dinden olmayan şeyler peşinde koşanlar olur. Ama din, hiçbir zaman bozulmaz. Ve her zaman için din safiyetini muhafaza eder. Ve bu saf haliyle tertemiz haliyle dine tabi olacak olanlar daima dindarların temel gövdesini teşkil eder. Bu böyle olmuştur tarih boyunca. İşte diyor ki evet insanların çoğu sen bütün gayretinle çalışsan da çok bu işe haris olsan da iman edecek değillerdir diyor. Bu peygamberin ve dinin hak olduğunun bir delili de nedir? Daha doğrusu peygamberlerin peygamberliklerinin hak olduğunun en büyük göstergelerinden bir tanesi peygamberliklerine karşı herhangi bir dünyevi menfaat peşinde olmamaları ve kimseden bir dünyevi menfaat talep etmemeleridir. Hatta Zekat bile peygambere ve peygamberin akrabalarına haramdır. Allah Allah. Görüyor musunuz hassasiyeti? Kimse peygamberi dünyalık peşinde olduğu için peygamber olarak ortaya çıktı diye itham edemezsin. Yalnız kendisine değil, küçücük yavrucak, Hasan veya Hüseyin radıyallahu anhüme'den birisi. Bir hurma tanesini almış. Zekat malından. At onu at onu pistir diyor. Zekatın bize helal olmadığını bilmiyor musun diyor. Ya. Yalnız kendisine değil. Haşim oğullarının tümüne de. Zekattan bir hurma tanesi bile haram. Allah Allah. Bu ki ötesi olmaz ki. O halde kimse peygamberi itham edemez. Peygamberden sonra en büyük şeref de peygamberlerin davetini devam ettirenlere aittir. Onun için onlar da davet karşılığında kimseden ecir beklememek gibi bir ahlaka sahip olmak zorundadırlar. Ücret istenmemelidir. Çünkü davetçilerin ahlakı davetleri karşısında ücret beklememek esası üzerine kuruludur. Hediyeyi kabul ederdi Peygamber aleyhissalatü vesselam ama sadakayı ve zekatı kabul etmezdi. Çünkü hediye insani bir şeydir ve o da ona karşılık verirdi. İmkanları ölçüsünde elbette. Ama de sadaka kabul etmezdi. Nübuvvetin alametidir bu. Rübüvvetin alametidir bu. Onun için tarih boyunca İslam alimleri İslam alimleri zekat ve sadaka değil de ha, devletin kendilerinin de hakkı olan devlet malından kendilerine ulaşan kısmının dışında veya çalışarak elde ettikleri para dışında, mal mülk dışında kimseden davetleri karşısında Yaptıkları iş karşısında veya ilimle uğraşmaları karşılığında kimseden bir eciz beklememişlerdir, bir ücret istememişlerdir. Niçin? Çünkü ilim adamları peygamberlerin mirasçılarıdır. Bundan daha büyük bir şeref de olmaz elbette. Evet, sen onun için diyor ve mâ aleyhimin aleyhi Bu Kur'an'ı insanlara tebliğ ettiğin için sen onlardan bir ücret istemiyorsun. Dolayısıyla onlar niçin iman etmiyorlar? Senin bir menfaatin yok. Onlardan bir istediğin yok. Ve onlara hakkı bildiriyorsun. Hakkı bildirdiğin de şüphesiz olarak ortada. Senin bildirdiklerin, söylediklerin doğruluğun aynı zamanda delilidir. O halde niçin iman etmiyorlar? Etmiyorlarsa etmesinler. Ama o herkes için. Eşit olarak bir nedir? bir öğüttür. İn huve illa zikrun lil alemin. Şüphesiz ki o ancak bütün herkese, bütün alemlere bir öğüttür, bir hatırlatmadır, bir ibrettir. Cenab-ı Allah bu zikir ile tezekkur edenlerden eylesin bizleri inşallah. biraz sonra devam ederiz inşallah.